Merhaba bugün stüdyoda ben Derya ve Alp adaların biricik yerel kimliği ve değerleri üzerine sohbet etmek için konuğumuz yazar koleksiyoncu bir doğa ve ada aşığı Viktor Albükrek. Ee, hoş geldiniz Viktor Bey. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahsederken e, öncelikle bu Albükrek soyadının e, bir önemi var. E, buradan başlayalım mı? Ee, Albuquerque soyadı İspanya ile Portekiz arasındaki hudutta bulunan bir prensliğin içinde yaşamış olan Yahudilerin Ankara'ya gelişleriyle Albuquerque adını taşımalarından ibaret. Albuquerque adı tarihte 1510 yıllarında Hindistan'ı fetheden Alfonso Darbokerke diye geçer. Alfonso Darbokerke bugün e, Portekiz'de e, Birçok malikaneleri, at arabaları, koleksiyonu ve bahçeleri ile önemli bir şahsiyet olarak heykelleri evet. var muhtelif evet. meydanlarda. Saygıdeğer bir şahıs olduğu tahmin ediliyor. Tabii. Evet, soyad oradan geliyor. Soyadımız da o <gülüyor> Yerden kalkıp Ankara'ya gelmemizden oluyor. Genellikle sefarat yahu zaten geldikleri memleketin toprağının adını real ettin. Evet. Yahut da vilay ettin, Yahut köyün adını alıp getirmişler. Ne zaman geldiniz adıya? <gülüyor> ee, İspanyol gezi yıldan aşağı yukarı 4-5 sene sonra. 1497 yıllarında. 1497 yıllarında. Hollanda yolundan mı yahut da denizden İtalya yolundan mı gelip Ankara'ya vardığımızı bir türlü ben çıkaramadım. Ee, genellikle Portekiz'den kalkanların Hollanda'da e, ikamet dedikleri bir müddet orada kaldıklar, hatta bugün Hollanda'da özellikle Portekiz yahudilerinin sinagogları mevcuttur. Dolayısıyla büyük ihtimal biz Avrupa yolundan, karayolundan evet. gelmişiz. Evet. Sonra adaya doğru. Sonra adaya doğru geliyorsunuz. Sonra adaya geliyorsunuz. O, <gülüyor> o, o. Ne zaman? Ne evet. zaman geliyorsunuz? Kaç yaşındaydınız? Evet. Annemle babam e, e, İstanbul'da ve yolunda evlendiler. Ve büyük babamın doğaya karşı büyük bir aşkı vardı. 1928-29 yıllarında e, Anadolu ile Çankaya yokuşundaki bir armut bahçesinde bir asa alıyor. Ve orada yaptığı inşaatta biz beş kardeş yaz mevsimlerimizi geçirip halen de yazları o mahalle geliyoruz. Gerçi aynı evde değil fakat yandaki evde oturuyorum bugün. Dolayısıyla biz büyük baba sayesinde adalı olduk. Hı hı. Ve şüphesiz ki çocukluk hatıraları zamanla bir hasta insan yaşlandıktan sonra meydana çıkıyor. 1980-90'larda Adanın biraz ıı, değişime uğraması neticesinde ıı, birçok ıı, kişi sayfi olarak telakki etmezse de biz halen sayfi olarak evet. Büyükada'ya gitmeye devam ediyoruz. Evet. Ve çocukluk hatıralarımız canlandığı zaman şüphesiz ki büyük bir zevk alıyoruz. Bugün evet. Büyükada'nın çocukluğumla mukayesesi kabul etmez bir farklılık ıı, etmektedir Buna rağmen ben Büyükada'dan <gülüyor> Hoşlanıyorum. Tabii e, yani biz bile bu değişme ayak uydurmakta zorlanıyoruz. Doğadan kopmadan yaşamak istiyoruz. Biliyorum doğa tutkunusunuz ve e, sıksın sık sık adaların bu doğal güzelliklerinden bahsediyorsunuz. Adaların başka yerde bulamadığınızı düşündüğünüz özellikleri neler? Bugün için dünyanın her yerinde adada mevcut olan özellikler var. Fakat e, eskiden olan sayfiye havası maalesef bugün yok. Bugün tek olarak e, fayton arabalarından bahsedebilirim. Başka bir fark yok. Güney Anadolu ve Ege sahilleri Büyükada'dan çok daha güzel. Peki böyle geçmişten, bugüne büyük bir kopuştan bahsediyorsunuz. Sizin En çok özlediğiniz ne var? Eski günlerden, şimdi olsa çok memnun olacağınız, herkese ee, Şüphesiz olacağını. ki çocukluk hatıraları sabah uyanırken horozun sesi, merkeplerin anılması ve birkaç daha her saat başı başka bir tonda başka bir satıcının mahallenin önünden geçerek e, malını az etmek için nakaratlarla, şarkılarla e, bir takım e, Özel e, çıngıraklarla gelişini haber veren e, bir e, sokak temaşası vardı. Bugün o ses yok, maalesef yok. Ve bu sesle birlikte şüphesiz ki e, kokular e, halen e, hatırımdadır. Çam kokuları, ıtır kokusu, nene kokusu, Bir bilhassa yolların asfaltlanması neticesinde e, tamamıyla örtülen toprakta artık tabiatın tabi olarak adanın tabi olan bitkiler maalesef öldürüldü. Çok haklısınız. Yani bu, bu geçtiğimiz sene ormanın içine asfalt yol döküldü. Yani bu değişimler evet. gerçekten bizleri de çok rahatsız ediyor. Ama biz dünya mirası adalar grubu olarak zaten bunları dikkat edecekmek, sizler gibi canlı mirassınız gerçekten. O günleri bize değerlerini aktarıp bize ve gelecek kuşağı bunun ne kadar doğaya uygun yaşamanın güzel olduğunu hatırlatıyorsunuz. Yeni nesil maalesef doğayı aramıyor ki. Aramadığı için... ...ve bilmedikleri için haset duymuyorlar. Bugün bütün toprakları asfaltla yahut betonla kapsanız normal ad Benim bahsettiğim devirde yollar tamamıyla kırmızı demir oksit toprağı ile kaplıydı. Biz çocuklar yürüdüğümüz zaman toz kaldırmaktan zevk duyardık. Hatta tozun kokusunu bile alırdık. Bilahare 1940-50'lerde... Yolun ortası asfaltlanınca sağda solda 1er metre kadar toprak kalmıştı ve o toprak çok daha bereketliydi çünkü yağan yağmurlarla çimlenen yabani otlar, yabani ot dediğim için e, yani yabani otlara hakaret olmasın. Ada otların hepsi değerliydi. Fakat e, yaban dediğimiz zaman ekilmeden çıkanlar ve nane kokusu, ıtır kokusu, bir hasa e, akasyalar vardı. Akasyalar maalesef Öldü çünkü betonun altından su alamadıktan sonra asfaltın altından su alamadıktan sonra atrofi oldular yavaş yavaş kaybolduk gittiler. E, e, mol salkımlar vardı biz susuzluğumuzu gidermek için moz salkımın ve akasya'nın çiçeğine geldik. Çok e, tatlı bir e, çiçekti bunlar bugün o çiçekler yok. Mol sakımlar birkaç köşkte kaldı ise de, bu da bakımsızlıktan maalesef kaybolmaktadır. Evet. Akasya hiç kalmadı. Siz tabii. Ee... ...çok yani 1900'lerin ortalarından itibaren bir kıyaslıyorsunuz. Ben farklı bir jenerasyon olarak daha yakın bir süreçle kıyaslıyorum. Ve gençlere esas çok aksızlık etmeyelim. Çok doğaya aşık, çok genç var. Bugün adada da çalışanlar var ekolojik yapısı olarak da. Yani ümit var, o kadar ümitsiz değiliz. Bu grubun kurulmasında da zaten bu ümit vardı halen İstanbul'dan gelip çok yoğun şekilde bu farklı bir İstanbul tarihini bulabiliyoruz biz adada. Siz tabii ki çok daha fazlasını bulmuşsunuz. Evet şüphesiz benim demek istediğim yeni neslin tabiatın içinde doğmuyorlar, beton binada doğuyorlar çok doğru. ve tabiatı tanımıyorlar. Şüphesiz ki yeni gençliğin müthiş bir atağı var bu hususta. Çok hassasdılar. Ben oğlumdan görüyorum. Oğlum çevre doktorudur. İnşaat evet. yüksek mühendisi olmakla beraber çevre üzerinde ihtisas yaptı. Ve bütün eve dahi üç tane kap getirdi. Anne baba bu cam kırıkları buraya. Kağıdı buraya. Şunu koy ya Biz fabrikada yaşamıyoruz. Evde yaşıyoruz diyor. Her geldiği zaman kontrol ediyor. Acaba biz tabi, doğaya saygı gösteriyor muyuz bu yaştan sonra? Tabii göstermeye mecbur oluyoruz oğlumun hatırı için. Fakat genelde benim... Azretmek istedim. Yeni gençliğin apartman içinde büyümeleriyle doğadan maalesef uzak yaşıyorlar. Onu demek istedim. Tabii biz de sorumluyuz bunlarda yani. Gen evet. Gençliğe böyle bir şey, sorumluluğu, alan Sorumluluğu ben sorumluluğu İstanbul'un genişlemesi neticesinde adaları da bir nevi İstanbul kasabası olarak dahil etmelerinde buluyorum. 1940'lardan sonra inşaat serbestliği yahut ahşapların betona çevrilmesi gibi hareketler olmasaydı, adayı halen İstanbul'un 25 dakika ötesinde olan bir safiye yeri olarak telak edebilirdik. Bugün bir İstanbul mahallesidir. Yaz, kış oturuluyor, doğal gaz var. Bir sürü otomobil var, motosikletler var, bisikletler var. Patıldı, gürültü. Hafta sonu e, adaları tanıyalım diye İstanbul'un muhtelif yer altı geçitlerinde falan reklamlar vardı 5-10 evet. sene içinde. Evet. Şüphesiz ki iyi tarafı var fakat İstanbul yakınında olan bu ceferi maalesef İstanbul kasabasına şeylebilir. Peki bu şey, motorlu araçlar dediniz. Bu gerçekten çok önemli. Yani adaları adalı olmakta, ada olmaktan uzaklaştıran bir görüntü ve rahatsızlık kaynağı oldu bunlar. Bunu e, gidermenin yolu nedir? Yasaklarla çok ileri gidemedik. Zaten yasaklar da tatbik edilmedi ama e, adaların bu kıymeti anlaması mümkün mü? Yani kendileri yapıyorlar bunu. Bu, bunun aslında adaların geleceğine zarar verdiğini dolayısıyla kendilerinin de geleceğine zarar verdiğini anlayabilir mi adalar? Nasıl anlatılmalı? Bir taraftan yeni hayata intibak eden kişilerin Modernizasyonu reddetmek iddiası ile bizim gibi düşünenleri, benim gibi düşünenleri geri kafalı buluyorlar. Çünkü bugün biraz benzinle yorulmadan tepeye çıkmak varken niye mi diyorlar. Mesele bu. Bugün belediye herkese plaka veriyorsa hasta olanlarla başladı. Bugün bakıyorum 18-20 yaşında gençler de motosiklet yani motolu bisiklet yahut golf arabası kullanıyor. Biz bunlara mani olamayız. Yani bir yerde kavga edecek değiliz tabii. Onlar diyorlar ki sen geri kafalısın sen git yayın yürü. Ben de imkanım varken benzini koyarım. Ya da hmm. elektrikli motor şarjımı yaparım makinemi kullanırım. Aslında bu bir telakki ediliyor. Dolayısıyla hakir görmek doğru değil. Ben bunu zaten bir yerde gözden çıkardım. Bitti, o da bitti. <gülüyor> yok yok, bitmedi. Daha yeni başlıyor. <gülüyor> Şimdi, e... Allah kuvvet versin. <gülüyor> Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Adaların gerçekten bugün geldiği durumla sizin hatırladığınız, özlediğiniz dönem arasında büyük fark var. Fakat Bundan daha kötü olmak ihtimali de var. Hiç değilse bugünkü durumu korumak bir kazanç sayılacak diye düşünüyorum. Hiç olmazsa bugünkü durumu korumak. Bu çok iyi bir durum değil. Ama o konuda neler düşünürsünüz? Cezayet tedbirlerle, ehliyet kontrolü, plaka kontrolüyle bu tabii önlenebilir. Fakat önlemek istemeyenler var. Yani de asıl e, acaba sadece cezae tedbirlerle mi önlenebilir? Yoksa demin e, işaret ettiğim gibi insanların e, adada yaşayanların, adalıların bu kıymetlerin farkına varıp kendi geleceklerini daha iyi hale getirmek için e, ikna olmaları mı önemli? Mümkün görüyor musunuz? Hayır işte? mümkün görmüyorum. Çünkü e, fikir değişti. Bugün sayfayı isteyenler Ege sahillerine yahut güneye iniyorlar. Aslında adanın denizi de muteber değil artık. İstanbul'a hmm. e, İstanbul suları kirlendiği gibi tabii şüphesiz kirlendi. Adanın başka bir tarafı da e, tabii plaj diye bir şey kalmadı. Eskiden kumsal dediğimiz yer bugün barınak oldu. Motor barınağı oldu. E, diğer plajlar yüksek fiyatla e, müşteri kabul ediyor ve Maalesef serbest olarak bir kişinin tek girebileceği yer kayalık olan bir çarşının bitiminde barınağa kadar olan bir kayalık. Ben orayı çok tehlikeli görüyorum. Her taraf çocuklar girdiği zaman bacakları yırtılıyor. Meldiven ya var ya yok. Plaj değil ki orası. Fakat plaj olarak lanse edildi. Parası olmayan maalesef oradan denize giriyor. Başka, hiçbir deniz kalmadı. Başka. Evet, şimdi bir mola verelim. Biraz eskilere gidelim. Sizin kitabınızda da bahsettiğiniz bir parça var. Akoma ena potiraki. Evet, zamanın müziği. Akoma ena potiraki. Harika. Buyurun. Bir bardakçık daha içeyim, öyle bir mi? Bir bardakçık daha içelim. <gülüyor> Dünya Mirası Adalar tamam. konuğumuz Viktor Alkbükrek devam ediyoruz şimdi sorularımıza Viktor evet. Alkbükrek bu adalarda bir arada yaşıyor insanlar yani çeşitli dinlerden ve mezheplerden yahut çeşitli bölgelerden gelmiş insanlar bir arada yaşıyorlar. Bu bir ortak kültür yarattı mı adalarda yaratmış mı yahut sizden ya hazır bulduğunuz öyle bir kültür var mıydı? Bu kültür devam ediyor mu? Ee, çok değişik inançtan olan kişiler Büyük Adada ben Büyük Adadan bahsediyorum. Diğer adalarda aynı perinde olduğunu tahmin ediyorum. Çok değişik kültürde olduklarına rağmen tabi dinleri belli olmuyordu. Çünkü aynı örf ve adete sınmışlar şeklinde yani... ...hepimiz aynı bayramı bekliyorduk... ...aynı olayları bekliyorduk... ...dini bayramlar müşterek... ...Müslümanlar da liseye gidiyordu... ...Ramazanda... ...yahut kurban bayramı yaz mevsime rastladığı zaman... ...hep birlikte coşkulu bir şekilde... ...kutlanıyordu... ...hele hele milli bayramlar... ...23 Nisan olsun çünkü o zaman... Yaz meclimi erken başlardı. Cumhuriyet Bayramı'na kadar biz adada kalırdık. Hmm. İlk Deniz Banyamız'u hatta 23 Nisan'da sonu da Cumhuriyet Bayramı'nda almak üzere okuldayken böyle tasarladık. Fakat cemaat olarak değişik cemaatlerin müşterek yaşamaları neticesinde tek bir ruh vardı adada. Onu olduğu insan. Bugün maalesef hissedemiyoruz. Çünkü çok değişik Kişiler gelip yerleşti İstanbul'dan ve intibak etmeleri de zor oldu. Daha doğrusu zor olmadıysa da intibak etmek istemeyenler de var. Fakat genelde o zamanki ruhu ben bugün bulmuyorum. Peki bu kitaptaki biraz anılarınıza dönelim. Orada çok hoş şeyler var. Evet. Mesela bu e, şey, oyuncak e, imalatınız var kardeşlerinizle. Beş yaşında oyuncak yapmaya başlıyorsunuz. Sonra e, müesseseye kardeşler ekleniyor. <gülüyor> e, oyuncak bir ihtiyaçtan mı doğdu? Ya tani babanın teşvikiyle mi oldu? Ben onu pek çıkaramadım. Her halükarda e, evde fazla oyuncak alınmazdı. Zaten bizim yaşadığımız yıllar maalesef kıtlık yıllarıydı. Evet. 1937'de 6 yaşındayım. 30'lı 40'larda savaş havaları esiyor. Dükkanlarda mal yok. Dolayısıyla oynamak için ancak Eyüp oyuncakları vardı. Tahtadan yapılmış oyuncaklar. Evet. Hafta sonu babam bizi Eyüp'e götürürdü. Biz oradaki oyuncaklara imrenildik. Eve geldiğimiz zaman da kartondan, tahtadan, mantardan radyolinde o dış macunları <gülüyor> vardı zamanında. alüminyumdan yapılmış. Bugün plastikten de kalıba giremiyor. O zaman alüminyum evet. tüplerdi. Parmaklarımızla onlara bir şekil verip küçük sandallar yapıp leğenin içinde, evin içinde yüzdürüyor olduk. Böylece oyun yap, oyuncak yapmak hevesi bizde ailece ee, Öncelik yapmışsınız boğdu. ama evet, sistem el tabii. yapısı üzerinde, <gülüyor> yani insanın e, devamlı olarak çalışması. babamın da bir fikri vardı boş durmayın, biz devamlı boş durmayın bir şeyler yapın. Biz de oyuncak yapmaya başlarken, ondan sonra e, tahtadan, e, daha sonra e, maketler yapmaya başladım. Küçük kardeşlerimin bir tanesi uçağı merak etti. Diğeri de tramvay, otomobil yapıyordu. Dolayısıyla biz üç kardeş kendimize göre ben deniz üzerinde sandal, kayık, vapur. En sonunda da 17 yaşındayken hakiki bir sandal yaptım. Evet. 18 sene Marmara <gülüyor> Denizi'nde kullandık o sandal. Bu deniz kısmına geçmeden önce evet. şu oyuncaklar nerede şimdi? Görsek onları, bir müze falan yapsak düşünürken <gülüyor> aklımda. Oyuncaklar maalesef herkes kendi evini aldı. 1998-2000 yıllarında bir arkadaşımızın Salı Pazarındaki boş yazanesinde bir sergi olarak üçümüzde oyuncakları teşhir ettik orada. Bir nevi bir Albuquerque kardeşlerin koleksiyonu diye Milliyet gazeti falan da çıktı bunun ilanı. Epek gelip görenler, gezenler oldu. Ondan sonra o yer tabii satıldığı zaman herkes oyuncağını evine aldı. <gülüyor> Bende de bir sürü oyuncak var evde duruyor. Fakat kardeşim Musa bunları halen değerlendiriyor, gayet güzel sergiliyor. Evet, belki yeniden bir sergi içinde. durum olur. Şimdi bir son bir dakikamız falan kaldı, şöyle bir toparlayalım ama e, dinleyicilerimize <gülüyor> evet din, mutlaka bir ikinci programımız olacak. Daha çok anlatacaklarınız var. E, kitabınız var, üçüncü baskısı çıkmak üzere çünkü tükendi. Bunu e, öncelikle dinleyicilerimize e, iletelim. E, Sanırım Haziranın sonunda çıkacak. Evet, 2010 yıllarında benden bir hayatımın. Şimdi esasında şöyle yapalım, bu kitabı ikinci bölümde sizden Şimdi, uzun tamam. uzun şey yapalım. Bir zamanlar Büyük Ada kitabı, Viktor Albükrek, 1931-1961 anıları olarak adalı yayınlarından çıkacak. Tavsiye ederiz. Ben okudum. Bayıldım. <gülüyor> Efendim programımızın sonuna geldik. Viktor Albükre'ye çok teşekkür ederiz. Destekçimiz Murat Gülsoy'a ve teknik masada Ömer'e çok teşekkürler. Bizimle iletişim araçlarımız olan Facebook Dünya Mirası Adalar dünyamirası.adalar.gmail.com adresi ve Twitter adresimiz büyük harfte alt tıra mirası alt tıra adalardan iletişim kurabilirsiniz. Hoşça kalın adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşça kalın. Dünya mirası adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Horçuk.